Osmanlı yayın evi sunar Yıldırım Bayezid devri Eser Abdülkadir Dedeoğlu Senaryo Kasım Göçmenoğlu Yöneten Hüseyin Avnioğlu ve topraklarında bulunan Kozova Ovası'nda Osmanlı ordusuyla Birleşik Avrupa orduları arasında müthiş bir savaşa şahit oldu. Savaş Osmanlıların kesin zaferleriyle neticelendi. Fakat Osmanlı Padişahı 1. Murat savaş meydanını teftiş ederken bir Sırplı tarafından hançerlenerek şehit edildi. Devletin ileri gelenleri Yıldırım Bayezeti Padişah seçtiler ve biat ettiler. Osmanlı bayrağı tam 13 sene Yıldırım'ın elinde dalgalandı. Ta 1402 Ankara Savaşı'na kadar. Sultan Bayezid 1386 Karaman Seferi'nde öyle süratli, öyle kıvrak hareket etmişti ki ona bunun üzerine Yıldırım dermişti. 43 senelik ömrünün 13 senesi padişahlıkla geçmişti. Ve o bu 13 seneye asırlık işler sığdırmıştı. 1389 Kosova'da zafer İslam askerine güldü Sağ kanat komutanı Şehzade Bayezid Yıldırım gibi her tarafta vuruştu Yel gibi esti, fırtına gibi biçti Düşman cezasını buldu Sultan Murad Efendimiz de şehit oldu Cennete kavuştu Yerine Yıldırım Bayezid padişah seçildi Allah yardımcısı olsun Niyetimi ancak sen bilirsin... ...Yarambi. Bilmem ki... ...Adli ilahi de bu yükün altından... ...kalkabilir miyim? Ah Bizans... ...Ah Bizans... ...Huyundan... ...hiç vazgeçmeyeceksin. Yarambi... ...böyle dönek... ...böyle kalleş bir düşman karşısında... ...beni güçsüz bırakma. Lütfettin... Sırbistan bize tabi oldu. Daha dün karşımızda olan asker... ...şimdi bizim saflarımızda... ...bizimle birlikte savaşıyor. Ne büyüksün yarabbi. Sultan, savaş alanında padişah seçildiniz. Sefere devam ettiniz. Cermen ve Latin tecavüzlerinden... ...bıkmış olan Sırplar... ...Kosova'da büyük bir darbe gemilerine rağmen... ...Osmanlıyı bağırlarına bastılar... Tarafınızdan tayin edilen Sırp kralı, kız kardeşi Maria Despina'yı zevci olarak verdi. Arnavut, Macar ve Dalmaçya akınlarında Sırplar da görev aldılar. Bunlar ne güzel şeyler Sultan. Öyle Çandarlı Ali Paşa'm. Ordularımıza katılan Sırp askerlerine de aynen ganimet hissesi verilsin. Sakın ayrım yapılmasın. Verildi hünkârım. Aralarında Müslüman olanların sayısı da hızla artıyor. Venediklilerle şimdilik savaşa ara verip barış yapalım Rumeli cephesinde biraz sükunet işimize yarayacaktır Fakat şu Bizans Bağrımıza saplanmış küflü bir hançer gibi kaldı Ne yapacakları hiç belli olmaz İmparatorun gerçek varisi Ioannis'i zindana atmışlar hünkârım Bizans'ı dedesiyle amcası yönetiyor Elçi göndermişler Alın içeri gelsinler İmparator adayı Yohannes'in... ...hakkını gasp ettiler. Biraz askerimiz var... ...lakin yetmez ki tahtı alıp... ...gerçek sahibine teslim edelim. Şayet yardım lütfunda bulunursanız... imparatorumuz bunu karşılıksız bırakmayacaktır. Size tabi olmak... ...bize şeref kazandırır. Vergi olarak da... ...ne isterseniz vereceğini bildirir. Öyle mi? Gidin... ...Yohannes'e selam söyleyin. İçeriden gerekeni siz yapın... Biz de askerimizle geliyoruz Bu günleri de mi görecektik bre Yıldırım altı bin süvari Dört bin piyada ile İstanbul üzerine yürüdü Sehirde ihtilal çıktı Baba oğlu imparatorlar devrilip Yohannes imparator oldu çok geçmeden devrilen bu imparatorlar zindandan kaçıp, Yıldırım Bayezid'e sığındılar. Daha çok haraç vermeyi, Türk ordusunda hizmete bulunmayı vadetmişler. Yıldırım onlarla bir anlaşma yapmış. İmparator Yohannesi, Silevri ve Marmara Ereğlisi prensliğine tayin edip, eski İmparatorları tahta geçirdi. Osmanlıların o ünzağı olduk free. Sene 1390 Aydın oğlu İsa Bey Osmanlı'ya katıldı Aydın eli Osmanlı ülkesi oldu İsa Bey kızı Hafsa Hatun'u Yıldırım'la nikahladı Saruhan oğulları hiç karşı koymadılar Osmanlı'ya çeyiz olarak verilen Germiyan eli üzerine hevese kapılan Yakup Bey'e dersi verildi Antalya dahil Menteşe ve Hamit Beylikleri de Osmanlı çatısı altında toplandı Sultanım Anadolu'daki başarılarımızın hemen hemen Tek damla kan dökülmeden elde edilmesi Hele Müslüman kanı Akıtmamamız ne güzel oldu Elhamdülillah paşa Gerçekten güzel oldu Ülkemizin hudutları Akdeniz'e Kadar vardı Şimdi Denizli beyliklerin donanmaları da donanmamıza katılsın Leventer'imin gönlü Hoş edilsin Ve Gelibolu deniz üssümüz olsun Karamanoğlu'nun bu densizliğine karşı ne tedbir düşünürsünüz? Karar sultanımızındır. Hiç vakit kaybetmeden bir sefer düşünürüm. Diğer beyler ve komutanlarla birlikte biz de sefer düşünürüz sultanım. Öyleyse ne durursunuz? Derhal hazırlık düzülsün. Karamanoğlu hiç beklemediği bir anda bizi karşısında bulmalı. Sele 1391 Sultanımız Yıldırım Bayezid bir hamlede Isparta ve Burdur'la göller bölgesini alıverdi. Konya kuşatıldı. Karamanoğlu Konya'yı terk edip güneye çekildi. Konya teslim oldu. Yıldırım Han'ın merhamet ve adaleti bütün bölgeye yayıldı. Kevredeki birçok kalanın halkı kendiliklerinden Osmanlı yönetimine girdi. Bana Saruca Paşa'yı çağırın. Ben buradayım sultanım. Buyurun. Saruca Paşam. Gelibolu tersanemizde yeni gemiler yapılır. Donanmamızda da yeterince gemi vardır. Şimdi 60 parçalık donanmamızla Ege Adaları üzerine git. Cenevizliler ve Venedikliler Osmanlı'nın denizlerde de var olduğunu görsünler, anlasınlar. Bundan böyle Çanakkale Boğazı'ndan bizden izinsiz kimse geçmeyecektir. Emirleriniz derhal yerine getirilecektir sultanım Konya kuşatması sırasında harman zamanıydı Şehrin dışında arpa buğday yığınları küme küme zamanlar kalmıştı O zaman at çok önemliydi Arpa, buğday, saman... ...atlar ve insanlar için gerekli gıda maddeleriydi. Halk şehre çekilince... ...bütün ürün harmanlarda kaldı. Böyle bir durumda... ...Yıldırım vezirini çağırdı. Paşa... ...askerime hitap etmek istiyorum. Emredersiniz sultanım. Askerim hitabınıza hazırdır. Askerlerim... ...sizler... Allah'ın askerisiniz. Size adalet ve merhamet ordusu diyorlar. Yağmacılık, talan bize yakışmaz. Şu anda Konya halkı harmanında ekinleriyle uğraşıyorlardı. Biz gelince hepsi harmanlarını bırakıp kaçtılar. Bu harmanları korumaya alın. Sizin hayvanlarınızın boğazından geçecek bir kırıntı haram yiyecek dünyanıza da Ahiretinize de zarar verir. Harama bulaşırsanız Allah yardımını keser. Şehre elçiler gönderin. Meydanda kalmış bu zahirelerin sahipleri her kimse gelsin, para karşılığında bize biraz satsın. <Gülüyor> Dışarıda mahsulü bulunan harman sahipleri kimlerse gelsin Osmanlı ordusunun zahireye ihtiyacı vardır Hanımız Yıldırım Bayezid Han harman sahipleriyle görüşmek ister Sanki dışarıda harman mı kalmış Ne diyorsun ağam bir tek tanesine bile dokunmamışlar İnanmam Görürsün Harman sahiplerini bekliyoruz eğer satarlarsa bir miktar zahire satın alacağız. Satın almak mı? Evet satın alacağız. Fakat o ürün şimdi sizin elinizde. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Sahibinin izni ve rızası olmadan, siz helal etmeden ancak emanet olarak koruruz. Koruyor musunuz yani? Duyanlar duymayanlara duyursun. Dışarıda harman sahiplerini bekliyoruz. İnandın mı şimdi? Hiçbir ordu eline geçirdiği ganibet için... ...sahibiyle pazarlık yapmaz. Ama Osmanlı başka. Görüyorsun değil mi? Harmanlar olduğu gibi duruyor. Sultanım. Sultanım. Hamit Beyliğinin beyi Hüseyin Bey sizlere ömür. Lakin Karamanoğlu rahat durmaz. Hamit oğullarının bir kısım toprağına el koydu. Boşuna dememişler. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Biz ne kadar iyilik gösterirsek gösterelim, bu kardeşimiz bize düşmanlıktan vazgeçmez. Derdi nedir? Onu da anlayamadık. Divan toplansın. Emredersiniz sultanım. İmparator Hazretleri, Osmanlı'nın bu ilerlemesi bir gün sizi de tarihten silecektir. Aklınızı basınızda toplayın. Konstantinopolis Osmanlı için vazgeçilmez bir hedeftir. Şu günlerde Yıldırım Han Karamanlı ile uğraşmakta. Fırsat bu fırsattır. Surların eskiyen yerlerini zayıf noktalarını tamir edelim. E doğru da tavsini nereden getireceğiz? Taz orsakları hep Osmanlı'nın kontrolünde... ...neredeyse surların dışında toprağımız yok gibi. Kolay var İmparator Hazretleri... ...birkaç kiliseyi yıkar... ...tazlarıyla surları onarırız. E, ya Osmanlı'nın haberi olursa? Onardığımız yerleri suslarla kapatırız... ...hiç belli olmaz. E, yapın öylese. Şey. haber Bizanslılar anlaşmayı yine bozmuşlar Surlarını onarıyorlarmış Bizans imparatoruna derhal bir evçi gitsin Oğlu Manuel elimizdedir Bizans bu hareketiyle aramızdaki anlaşmayı bozmuştur Ya surlarda onarılan yerler yıkılır Ya da Bizans tahtının mirasçısı Manuel cezalandırılır Hayret doğrusu Bu Bizans bir türlü akıllanmayacak ...başına ne geldiyse sözümden dönmesinden geldi. Sultanım, yaşlı Bizans İmparatoru fena korkmuş. Surlarda yapılan bölümlerin hepsini yıktırmış. Çok geçmeden de ölmüş... Bursa'da rehin olarak bulunan oğlu Manuel de Babasının ölümünü duyunca Bize haber vermeden İstanbul'a gitmiş Tahta çıkarak imparator olmuş Demek öyle paşa Öyleyse imparatora hemen bir mektup yazın Evet yazın Buyruklarıma baş eğip, Rahat yaşamak istiyorsan Şehrin kapılarını kapatır içeride istediğin gibi saltanat sürersin Şehir dışında ne varsa hepsi benimdir. Bu namemiz tez manuele ulaştırılsın. Bitmedi. Yazın. Bundan böyle İstanbul'da bir Türk mahallesi ve mahkemesi kurulacak. Bu mahalleye bir cami yapılacak. Ve tarafımızdan bir kadı tayin edilecek. Bizans'ın Osmanlı'ya vermekte olduğu vergiler arttırılacak. Bağlılık anlaşması yenilenecek. Bu kadar. Ya bunlar kabul edilir Ya da Adalet ve merhamet ordusunun akıncıları Zulme ve zalime göz açtırmıyor Gaza akınları devam ediyor Akıncılarımız surayı geçti. Bizans İmparatoru Manuel hala olumlu bir cevap vermez sultanım. Öğrendiğimize göre Papalık bütün Avrupa devletlerine vazife vermiş. Ne pahasına olursa olsun Kudüs'e kadar olan toprakları bu defa alacaklarmış. Manuel'le anlaşmışlar. Ah oh, Bizans. Ah oh, Bizans. Bağrımıza saplanmış küflü bir hançer gibisin. Seni bağrımızdan söküp atmadıkça verdiğin acıdan kurtuluş yok galiba. Gizleden gizliye gene sur onarımını sürdürüyorlar mı sultanım? Bu surlara çok güveniyorlar. Mülk Allah'ındır ve hak yerini bulur. Önüne dağlar yolsa Allah'ın askeri muzaffer olur. Yeter ki Allah'a karşı verdiği sözde dursun. Yeter ki Allah'tan uzaklaşmasın. Bu paslı hançer bağrımızdan sökülmeli Lala. Ferman sultanımızındır. Çandarlı Ali Paşam, Lalam. Sen Bizans'ı iyi bilirsin. Derim ki bu dede ve baba vasiyetini artık yerine getirmek gerekir. İstanbul'u alıp gülzar yapmak zamanı artık gelmiştir. Bunlar dostluktan anlamazlar. Kara düşüncelerinden bir türlü vazgeçmezler. Komutan sensin. Emredersiniz hünkârım. Sözünde durmayanın cezası yaman olacak. Ve bu kuşatma Osmanlı'nın ilk kuşatması olacak. Malumunuz sultanım. Türklerin Bizanslılarla kapışması çok eskidir. 1071 Malazgirt zaferi sırasında Bizans ordusunda bulunan birçok Türk Alparslan tarafına geçmişti. Yalnız Bizans Türk topluluklarından usanınca çözümü Türkleri birbirine düşürmekte bulmuş. Bazı Türk topluluklarını kendisine paralı asker yapmış ve küçücük kırgınlıkları bahane ederek Türkleri birbirine kırdırmış. Anadolu beyliklerinin anlaşmazlıklarının arkasında da yine Bizans vardır paşa. Doğrudur sultanım. Bizans çok eskiden beri şeytanın askeri olarak görev yapıyor. Şeytanca usulleri var. Çandarlı Ali Paşa komutasındaki kuşatmamızsa yedi ayını doldurdu. Bizans perişan fakat gene de teslim olmuyor. Bizans elçi göndermiş hünkârım. Ne isterlermiş gelsinler. İmparatorumuz Manuel ne isteseniz yapmaya hazır efendimiz İstediklerimizi yapabilecek mi? Yapacak efendimiz İyi dinleyin öyleyse İyi dinleyin ve iyi belleyin Bu isteklerimden biri noksan olursa siz bilirsiniz Aman efendim ne olur yazılı verin unutursak mahvoluruz Dinleyin Bir İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak Buraya yerleştirilecek Türk göçmenleri için Bizans 700 ev verecek Eyvah. İki... İstanbul'da bir Türk mahkemesi kurulacak. Buranın kadısı da... ...Osmanlı Devleti tarafından tayin edilecek. Ama neden efendimiz... Sözümü kesme de dinle. Üç... Bir cami yapılacak. Ama biz Müslümantayız... Dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? Biliyoruz efendim, dinliyoruz. Hiç dinlemez miyiz? Dört... Şehrin dışında... ...Galata'dan kağıthaneye kadar olan şerit... ...Osmanlı'ya verilecek. Buraya bir askeri birlik yerleştireceğiz... Bu askerler rahat O size bağlı İmparatorunuzun verdiği sözde durmasına bağlı Beş Vergiler artırılacak Ve altı Şehir dışındaki bağlarla Bostanların gelirlerinden Yıllık onda bir oranında Osmanlı hazinesine vergi ödenecek Bunlar çok ağır şartlar değil mi Efendimiz Siz istediniz biz söyledik Yoksa yapacaklarımızı biliyorsunuz Ama efendim biz imparatorumuza bunları arz edeceğiz Başka da çağrımız yok ya yani. Şunu da söyleyin ki Manuel bizi iyi tanır Aklını başına toplasın Ben. Daha Yıldırım Bayezit zamanında Osmanlı ülkesine İslam ülkesi, Osmanlı askerine de İslam askeri deniyordu. Avrupalı biri Müslüman olunca da ona Türk oldu diyorlardı. Osmanlıyla İslam işte böyle iç içeydi. Osmanlı kendisini İslam'ın bayraktarı sayıyor. Saraylarda rahat oturmak dururken o cepheden cepheye koşarak cihat emrini yerine getiriyordu. Ertuğrul Gazi'nin vefat ettiği yıl Orhan Gazi doğdu Osman Gazi'nin vefat ettiği yıl 1. Murat Yıldırım Bayezid'in tahta geçtiği yıl Çelebi Mehmet dünyaya geldi Ve sene 1394 Selanik fethedildi Gazi Evrenos Bey akıncıları Morada, Macaristan Müslüman Türk akıncıları ile tanıştı. Ezan sesleri Avrupa içlerine kadar yankılanıyor ve Eflak boyodalı Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Söyleyin bakalım Sizin burada şahidiniz var mı? Var efendim Gelsin bakalım Muradoğlu Bayezid Sizin bu davada şahit olduğunu söylendi Doğru mu? Doğrudur Kadı Efendi Peki siz şahit olabilmenin şartlarını bilmez misiniz? Nasıl yani? Şahit Sözünden kimsenin şüphe etmeyeceği biri olmalı değil mi? E, ama Yıldırım Han padişahtır Kadı Efendi. Sözlerinden kim şüphe edebilir? Evet padişahtır ama şahit olamaz. Neden Molla Fenari Efendi? Padişah olmak şahit olmaya engel mi? Padişah olmak elbette şahitliğe engel değildir ama... Öyleyse sebep nedir? Bakın hünkârım. Çoktandır sizi cemaat arasında göremez oldum. Öyle anlaşılıyor ki cemaatle namazı özürsüz terk ediyorsunuz. Bu hususta kusur işleyenin şahitliğiyle ben kabul etmem. Çıkabilirsiniz. Aman oh Sonra Yıldırım Bayezid Han Sarayının önüne bir cami yaptırdı Ve ömrünün sonuna kadar Beş vakit namazını cemaatle Kılmaya çalıştı Sene 1392 Karamanoğlu ile Osmanlı'ya Karşı ittifak kuran ve sözünü Tutmayan Çandaroğlu'na dersi Verildi Kastamonu fethedildi Sinop valisi İsvan Diyar Bey ise samimiyetini gösterip Osmanlı Devleti'ne katıldı Allah davasına Osmanlı ile birlikte hizmete karar verdi Kadı Burhanettin Şeytanın oyununa geliyor Sarıca Paşa'm Allah akıl fikir versin fakat üzerimize gelirse elimizden bir şey gelmez yerinde kullanılmayan merhamet ihanet olur Sinop beyi de Sivas emiri Kadı Burhanettin'le birlik olmuş hünkârım Allah Allah Allah Allah ya bunlar bizi tanımazlar ya da ihanet içindeler Amasya beyi de Sivas emirinin baskısından bıkmış usanmış Sivas emiri Kadı Burhanettin'e elçi gönderin Osmancığı versinler Kastamonu artık Osmanlı'nındır bunu da iyi bilsinler. Bu yerlere yapılacak herhangi bir tecavüz devletimize kastetmek olarak değer görecektir. Emre dersiniz Sultan. Şehzade Ertuğrul'u çağırın bana. Buradayım Han babam. Sivas Emirine haddini bildirmek icab eder. Komutan sensin. Tez ordunu topla, hazır ol. Elçimize red cevabı verilirse bir an bile vakit geçirme Hadi Arslanım, göreyim seni. Emriniz derhal yerine getirilecektir Han babam. Kadı Burhanettin, Yıldırım Han'ın teklifini reddetti. Bunun üzerine, Yıldırım Bayezid'in büyük oğlu Ertuğrul komutasındaki Osmanlı ordusu, 40 Dilim denilen yerde Sivas emirinin ordusuyla karşılaştı. Osmanlı askeri yenildi ve Şehzade Ertuğrul şehit oldu. Bu olay, Kadı Burhanettin ile Yıldırım Bayezid'in arasını iyice açtı. Doğuda bunlar olurken Avrupa bambaşka hazırlıklar içindeydi. Osmanlı bir doğuya, bir batıya mütemadiyen sefer halindeydi. Efrak Voyodası ile birlikte Nibolu'yu ele geçiren Zygsmut, Bulgaristan'daki Türk akıncılarına yenilerek kaçmak zorunda kaldı. Türkleri silmek kolay görünmüyor. Tek çare haçlı ordusu Papa Hazretleri. Yoksa Bizans'taki çamlar ezan seslerine yenilmek üzere. Venedik Senatosu Macarlarla birlik olarak Türkler üzerine yürüme kararı verdi. Bulgar kralı Şişman da bu karara katılıyor Fakat Bulgaristan bir Osmanlı eyaletidir Evet ama Bulgar kralının önce Hristiyan olduğunu unutuyorsun Macarlarla gizlice anlaştılar Macar kralı Bulgaristan üzerinde hak iddia edecek Bizans'ın kurtuluşu da sizin elinizde Papa Hazretleri Merak etme Türkler geldikleri yere döneceklerdir Kendileri dönmezler Biz döndüreceğiz ya Orta Asya bozgurlarına sürülecekler ya da Anadolu'da imha edilecekler. Selçuklu'nun sonunu bilmez misin? Selçuklu'yu yıkan Moğol istilası oldu. Yeni bir Moğol istilası daha hazırlanacak. İran'ı işgal eden Timur Anadolu'ya yönelmiş. Bizans bundan istifade etmesini bilmelidir. Doğudaki iş size düşüyor. Batıdaki iş de size Papa Hazretleri. 393. Amasya, Osmancık ve Maden çevresindeki beyler Osmanlı himayesine girdi. Bulgar Kralı Şişman bu esnada Macarlarla gizlice anlaşıp güçlenmeye çalışıyordu. Çok geçmedi. Yıldırım Han 1393'te oğlu Şehzade Süleyman Çelebi komutasında bir orduyu Bulgaristan üzerine gönderdi. Yapılan askeri harekat başarıyla sonuçlandı ve tırnava fethedilerek Bulgaristan'ın siyasi varlığına son verildi. Bu fetih sırasında kral Şişman öldü, oğlu Aleksandırsa Müslüman olup Osmanlı'ya katıldı. Hünkâr, Macar kralı Papa'yı çok sıkıştırıyor. Avrupa kıpır kıpır. Yeni bir haçlı seferinin hazırlıkları var sanki. Öğrendiğimize göre Bizans İmparatoru da Hristiyan devletlerden yardım istemiş. Bunun yanında bize verdiği sözleri tutmuyor. Gizli gizli hazırlanıyor. Ama fırsat vermeyeceğiz. Kimur Anadolu'ya yönelmiş. Yönelsin. Kimur'dan mektup var sultan. Okuyalım. Bakalım ne yazmış. Seni... Diğer bütün beylerden üstün tutarım Büyük bir gazi ve mücahit olduğunu biliyorum Ben Memlut hükümdarıyla Sivas emirinin işini bitireceğim Bu işe sen karışma Seni dost bildiğimi, sevdiğimi, saydığımı bil Ve inan ki sana zararım dokunmayacaktır Fakat... Memlük hükümdarıyla bizim anlaşmamız, ittifakımız vardır. Batıya karşı gazalarda bize asker gönderir, yardım ederler. Bu iş biraz karışık Lala. Bizans, ah Bizans. Bu işte Bizans parmağı seziyorum. Görelim Mevlam neyler. Haçlı ordusu hazırlanıyor Papa Hazretleri. Fransızlar, Almanlar, Belçikalılar... ...Flemenkliler, İsviçreliler... ...İngilizler, İskoçyalılar... ...Lombardiyalılar, Rodos Şövalyeleri... ...Ulah, Leh, İspanyol ve Bohemia Gönüllüleri... ...hep katılacaklar. orada doğudan ilerliyormuş. <gülüyor> i̇şte şimdi Osmanlı'nın işi bitmiştir. Ama Türkler Bizans'ı tekrar kuşatmış. Çok güzel, çok güzel. <gülüyor> Bu da güzel bir fırsat. Önce... ...Avrupa kıtasında... ...bir tek Türk bırakılmayacak. Subaylarım... ...askerlerim... ...ve benim... ...sadık tebaam... ...ben... ...Macar Kralı... ...ve Birleşik Avrupa orduları Başkomutanı... ...Siginsmund... ...derim ki sizlere... ...Sultan Beyazıt... ...ister gelsin... ...ister gelmesin... ...biz... Gelecek Ermenistan krallığına geçip Suriye'ye ineceğiz Yafa ve Beyrut'u Araplardan alacağız Daha başka birçok şehir elde edeceğiz Ve Kudüs şehriyle bütün Filistin bizim olacak Gök çokse da tutarız Sene 1395 Arnavutluk ve Karadağ'da Türk hakimiyeti kuruldu... ...epil alındı... ...Osmanlı kuvvetleri Adriyatik ve İon denizleriyle... ...Otranto boğazının kıyılarında yerleşti... ...Usküp'te ezan okunuyor... ...Usküp artık Osmanlı insan cahı İstanbul'da kontrol altına alındı... ...giriş ve çıkışlar ancak Osmanlı denetiminde mümkün oluyor... Haçlı orduları Avrupa'da toplanıp harekete geçmiş bre Osmanlı üzerine geliyormuş Bu ordu için büyük paralar harcanmış Fransa'nın devlet bütçesi yetmemiş de borç para bile almışlar En seçme kumandanlara göre verilmiş bre Haçlı ordusu iki kordan ilerliyormuş Macar kralı Tuna'yı aşarak Vidin Orsava ve Raco şehirlerini almış... ...ve buradaki Müslümanların hepsini öldürtmüş. <gülüyor> İkinci kol Fransızlardan meydana geliyormuş. Bunlar Güney Romanya üzerinden yürüyerek Eflak ile birleşmişler. İlk hedef Nibolu kalesiymiş. Nibolu, Haçlı ordusu tarafından kuşatılınca... ...Yıldırım'da ordusuyla Redirne'den yola çıkmış... Adam gönderin Haçlı ordusunu iyice öğrensinler Gönderildi hünkârım Gelmeleri yakındır Haçlı ordusunu yönetenler Sizin Memlük sultanına sığınmak üzere Mısır'a gittiğinize inanıyorlar mı sultanım? Osmanlı ordusunun geldiğini söyleyenlere Bozguncu ve yalancı diye cezalar veriliyormuş Bu Rabbinin bir lütfudur Ne büyüksün ya Rabbi Düşmanımızı bir gurur çemberinde Nasıl da kör ediyorsun Elhamdülillah ...Rumeli topraklarındaki seçkin birliklerimiz de... ...ordudaki yerlerini aldı hünkârım. Niğbolu kalesindeki erzak durumu nasıl acaba? Gazi Evrenos Bey'in kumandasındaki keşif birliği döndü hünkârım. Hoş geldiniz Gazi Evrenos Bey'im. Safalar getirdiniz. Gerçekten safalar getirdik sultanım. Düşman çok kalabalık... ...fakat güçlü değil. Niğbolu komutanı Doğan Bey... ...Haçlıların teslim olma teklifini reddetmiş... Sizin imdada yetişeceğinizden eminler. Ne yapmalı da bu güveni pekiştirmeli? Bir adam göndersem olmaz. Kendim giden Bir şey mi buyurdunuz sultanım? Sadece düşünüyorum evrenosun. Düşünüyorum. Hele bir gece olsun karanlık bas. Kimdi o geçen atlı? Bilmem. Bir Türk olmasın Heh, Sen de Türklerle bozdun aklını Ona yürek ister Kaleye doğru gitti Bizden biridir Ama tanımıyorum Bu ordu da kim kimi tanıyor ki Bu gece uğursuz geliyor bana Bırak şimdi bu korkuyu da Gel yarınki zaferimizin şerefine içelim ee, Çok korkuyorum <Gülüyor> Bredon Bredon Bu ses bu ses, bu ses yıldır mı sesi? Bredoğan. Buyur saadetli hünkârım, geldim! Bredoğan, halin nicedir? Yetiştiniz siz Allah'ın izniyle yetiştiniz. Yarın cenge hazır olun. Ezakınız nasıl? İyidir hünkârım, bir hayli yeter. Silahınız? Yeter sultanım. Sakın ola ki kaleyi teslim etmeyin. Yaman bir savunma yapın ki, hem Allah... Hem de Resulullah sizden razı olsun Göreyim sizi Allah'ın izniyle kendi can bulundukça Savunacağız sultanım Hadi Allah'a emanet olun Allah ne yücesi Allah ne yiğitler lütfetmesin Allah. Im. Fakat o atlı tekrar geçti Türk atlısı olabilir Kes artık arkadaş Bilmiyor musun? Türklerin geldiğini söyleyenlerin ya dili ya da kulağı kesiliyor. Kulakların başına ağrı mı geliyor yoksa? Tamam tamam söylemeyeceğim. Fakat bir Türk kaleye gitti ve döndü. Nihayetsizdi var. Gürültüleri kesildi. Kaleyi bir kere daha tetikledi. Sabahleyin bakalım ah, nelere şahit olacak bu meydan. Mehteri duyunca nasıl ayılacak bakalım düşman. Demedim mi ben sana? işte Türkler! <gülüyor> Korkma, gök devrilse mızraklarımızla tutarız. Osmanlı bir tek devlet. Burada kaç devletin seçme askerleri var biliyor musun? Bunu Türkler biliyor mu? Saçmalama ahmak! 1396 tarihinde zamanın en büyük ordularının ikisi... Nîbolu kalesi önünde karşı karşıya geldiklerinde savaş meydanında 200 bin asker kaynaşmaktaydı. Bir sonbahar günü sabahtan akşama kadar süren vuruşma Türk zaferiyle sonuçlandı. Haçlı ordusu darmadağın oldu. Başkomutan Macar kralı Sigismund canını zor kurtardı. Allah adalet ve merhamet ordusuna büyük bir zafer ihsan etti. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Ancak şunu bir kere daha anladık ki düşman yok edilmedikçe bize bu devranda rahat yüzü görünmüyor. Sözde bize dost görünenlerin gerçek yüzü bir kere daha ortaya çıktı. Arnavutluk prensi ikinci Balçayla Eflak prensi Mirçe ihanetlerinin cezasını çekmeli. Akıncı birliklerimiz Nibolu zaferini tamamlasınlar. Nibolu zaferi üzerine Mısır'daki Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid'e Sultanı Rum unvanını verdi. İstans'ın samimiyetsiz entrikacı tutumuna karşı İstanbul Boğazı'na kontrol etmek ve İstanbul'un fethini kolaylaştırmak için Anadolu Hisarı yaptırıldı. Eflak ve Macaristan'a akınlar devam ediyor. Şile Bizans'tan alınıp İslam ülkesine katıldı ve İstanbul yeniden kuşatıldı. Yıldırım Boyezid, Nibolu zaferini kazanınca 20 cami yaptırmaya karar vermişti. Damadı Büyük Alim Emir Sultan, bunun yerine 20 kubbeli büyük bir cami yaptırmasını tavsiye etti. Bursa'daki Ulu cami bunun üzerine yapılmış oldu. Osmanlı'nın Timur'dan daha yakın bir düşmanı vardı, Karaman Beyliği. Yıldırım, Nibolu'da Haç orduları karşısında savaşırken, Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey Ankara'yı zapt etmişti. Bu işte de muhakkak Bizans parmağı vardı. Fakat bu olay Karaman Beyliğinin sonu oldu. 1397'de Karaman, Nide ve Aksaray Osmanlı topraklarına katıldı ve yeniden batıya dönüldü. İstanbul bir defa daha kuşatıldı fakat alınamadı. Osmanlı akıncıları moraya girdi. Koron ve Modon'a kadar ilerlediler. Argos fethedildi. Bu şehirlerin halkı Anadolu'ya yerleştirilecek. Uzak illerden size misafirler geliyor. Sultanım. Kütahya'da Karamanoğulları'nın elinde bulunan Anadolu Beylerbeyi Timurtaş Paşa'yı kurtaracağız. Ve Karamanoğlu'nun cezasını Timurtaş Paşa verecek. Osmanlı ordusu Karadeniz kıyılarında, Samsun ve havalisiyle Giresun İslam ülkesi oldu, Sivas emiri Kadı Burhanettin öldü, oğulları Osmanlı Devleti'ne katıldılar, Sivas, Tokat, Şarkı Karahisar, Kayseri, Kırşehir ve Aksaray bölgeleri de Osmanlı ülkesi oldu. 98'de Karaman ve Kadı Burhanettin meseleleri böylece hal olunca Yıldırım Han tekrar bütün dikkatini Bizans'a verdi. Çok ağır şartlar ileri sürdü. Şartlarının kabul edilmemesi halinde İstanbul'u alacağını bildirdi. Fakat imparator İstanbul'u vermemek için Yıldırım Han'ın bütün şartlarını kabul etti. Doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'ne tabi oldu. Bunun üzerine Yıldırım da doğuya yöneldi. Çavancıab, ne Ertuğrul gibi oğlun gitti, ne de Sivas gibi şehrin yıkıldı. Doydun mu? Yel Birinci Memluk egemenliğinde bulunan Malatya'yı Osmanlı ülkesine katmış. Sonra Erzincan'ı almış. Erzincan Bey'i de Timur'a sığınmış. Timur'un aldığı Bağdat yorasındaki beyler de Yıldırım Han'a sığındılar. Yıldırım'dan kasan gelmeyen Aydın, Mentese, Saruhan ve İspandiyar Bey'leri de umutlanarak Timur'u Osmanlı'ya karşı kışkırtıyorlarmış. Bu sefer Osmanlı belasını buldu. <gülüyor> Timur, Gürcülere karşı kazandığı zaferden sonra Erzurum yoluyla Sivas'a gelmiş. Sehri yakıp yıkmış. Malatya'yı alıp Suriye'ye yönelmiş. Kemah'i Erzincan hakimine bırakmış. Ee, yıldırım da Kemah'i almış. <gülüyor> Erzincan Bey'i hemen olayı Timur'a bildirmiş ve aralarında son derece ağır mektuplasmalar olmuş. Türk'ün Türk'ü vurması ne güzel bre. <gülüyor> <gülüyor> Yıldırım İstanbul'un kusatmasını yakında kaldıracakmış. O sıralarda Bizans yine sözünden dönmüş ve Osmanlı'ya karşı Avrupa'dan yardım istemişti. ...ve dördüncü kuşatma altındaydı. Yıldırım Han artık İstanbul'u almaya kararlıydı. Çok heyecanlıyım baba hazretleri. Osmanlı'nın işi tamam... Haçlı ordularının yapamadığını Timur yapacak biliyor musunuz? E, Bizans ne yapacak sevgili dostum? Pısırık pısırık bekleyecek mi? <gülüyor> Meraklanmayın Papa Hazretleri. Bizans üzerine düşeni çok iyi yapıyor. Timur'la Yıldırım arasındaki barış artık imkansız biliyor musunuz? E, mutlaka kapışacaklar mı yani? Evet. Bütün batılı muttefikleri bu savaşta Osmanlı'yı kendi başına bırakacak. Savaşa katılmayacaklar mı? Katılacaklar buraya katılacaklar Katılacaklar ama Savaşmayacaklar Sene 1402 Timur ordusuyla Yıldırım Han'ın ordusu Ankara'da Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Savaştan önce Yıldırım oğlu Şehzade Çelebi Mehmedi yanına çağırdı. Oğlum Mehmedim dinle. Bu savaş Osmanlı için zor olacağı benzer. Fakat dönüş olmayan bir yola girdik. Şimdi bazı genç alimler ve becerikli komutanlarla sen savaşa girmeyeceksiniz. Ateş kontrol edilemeyecek kadar büyürse onu söndürmeye çalışmak boşuna bir gayret olur O zaman ateşin içinde kalan kim olursa olsun yanar Karşımızdaki ordu başka bir ordu Ordumuzda yer alan destek kuvvetlerinin ne yapacağı hiç belli olmaz Bu din ve devlete sahip çıkacak birileri gerek Mehmet'im ordusu daha kalabalıktı. İki tarafta Türk ve Müslümandı. O devirde cihanın birinci devleti Türkistan, ikinci devleti Osmanlı Devletiydi. Birinci ve ikinci devlet karşı karşıya. İkisi de Türk ve Müslüman. Yıldırım Bayezid cesaretle çarpıştı. Fakat savaşın en şiddetli anında emrindeki kuvvetlerden bir kısmı Timur tarafına geçti. Ki kesinleşmesine rağmen Yıldırım Bayezid yanındaki az bir kuvvetle sonuna kadar çarpıştı. Nihayet atı tökezledi, düştü ve esir edildi. Timur aldığı yerleri eski beylerine vererek Semerkant'a çekildi. Yıldırım Akşehir'de hastalandı. Karısının ve çocuklarının esir olmasına dayanamadı. Oğlu Çelebi Mehmet babasını kaçırmak istedi fakat başaramadı. Batıda Bizans, Doğu'da Timur birlik olup bir cihan kıydılar. Hem de 43. baharında. Cesur, azim ve irade sahibi, nefsin'e güvenen değerli bir komutandı. Yüksek basıflı bir hükümdardı. Savaşlardan elde ettiği ganimetlerle devlet hazinesini zenginleştirmişti. Birçok hayır eserleri yaptırdı. Kimsenin hakkını gasp etmedi diğer Anadolu beyliklerindeki vakıfları bile koruyarak, fikir ve ilim hayatının sarsıntıya uğramadan devamını, gelişmesini sağladı. Adil, haksever, halkın şikayetlerini ve isteklerini dinleyen bir padişahtı. Celalüddin ünvanı ona ne güzel yakışmıştı. Ah Bizans, ah Timur, ah Müslümanlar, ah Müslümanlar, ne zaman ilerleseler... Hemen bir oyuna getirilip birbirine kırdırılarak telef ediliyorlar. Osmanlı yayın evi sundu. Yıldırım Bayezid devri.